Bugün ne konuşacağız diye konuştuğumuzda geçenlerde ben mantık nedir diye, hani insan belli bir şeye gelince artık nedir diye sorgulamaya başlıyor. Daha evvel sanki biliyormuş gibi hareket ediyor, sonra nedir diye sorgulamaya başlıyor. Ee, tabii sizler mantıkla doğrudan ilgilenen kişilersiniz ve dolayısıyla mantık hakkında hepinizin kafasında çok net bir takım fikirler, düşünceler var. Bunların hepsi saygı değer ve kendi açınızdan son derece de faydalı bilgiler olabilir ama ben size biraz da mantığın şöyle bir önünü arkasını, belki biraz mutfağını tanıtmak istiyorum. Böylece ne sizin yaptığınız işle ilgili doğrudan bir faydası yok görünse de Sanıyorum bu tip sorgulamalar insana belirli bir takım e, olaylardan sonra bir zaman geçtikten sonra son derece e, böyle dikkat çekici noktaları yakalama fırsatı veriyor. Onun için yani doğrudan dolayı ise çok fazla bir e, faydası yokmuş gibi görünse de inanın e, hiç olmadık zamanlarda karşınıza çıkacak bir takım şeyler, e, bilgiler olarak düşünebilirsiniz. Mantık, belirli bir mantığı biz iki anlamda kullanıyoruz. Bir günlük yaşamdaki bir mantık, bir de bilim olarak mantık. Bu ikisini birbirine karıştıramamak lazım. Aralarında bir bağ yok mu? Elbette var. Fakat birisinin sahip olduğu özellikler ve diğerinin sahip olduğu özellikler arasında çok fazla bir e, bağıntı kullanım alanında yok gibi. Mesela benim mantığıma, toplumun mantığını uymaz deriz. Değil mi sık sık? Halbuki bir, bir mantık bir bilim ise eğer, benim mantığıma uymaz diyemememiz lazım. Yani benim matematiğime uymadı bu iş, benim gömatiğime uymadı nasıl diyemiyorsak, benim mantığıma uymaz diyemememiz lazım. Fakat aslında kullanıyoruz ve birbirimizle de bu konuda anlaşıyoruz. Mantığın bu tip bir kullanımına baktığımızda, şunu görüyoruz, bu alanda, bu, bu tip kullanımda mantık benim dünya görüşme, benim bakış açıma, benim değerlerime uymaz gibi bir anlam çıkıyor. Peki mantığın bu alanlarla ilgisi yok mu? Aslında ilginç bir şekilde var. Ben konuşmanın sonunda bunu biraz daha değineceğim. Bilim olarak mantıkta bildiğiniz gibi bir takım formal işlemler yapıyoruz. Formal işlemler, matematiksel işlemler. Gibi de düşünülebilir. Ee, burada yaptığımız şey, yani bir mantık bilimi açısından baktığımızda yapılan şey aslına bakarsanız, öncülerle sonuç arasında ilişki kurmak. Yani mantık dediğimiz şey, verilen öncülerle sonuç arasında bağlantı kurmak. Yani bir çıkarım işlemi. Ee, ancak burada ilginç olan bir husus var. Yani mantığın bilim olarak baktığımızda amacı çıkarım, denetlemek olmakla beraber ve mantık, matematik gibi formel, e, tek anlamlı bir dil olmakla beraber biraz daha yakından baktığımızda çok ilginç bir takım e, bu noktada özellikler görmemek elde değil. Bu e, özellik, mantığın bu formel dil olma açısından baktığımızda kazanmış olduğu özellik, 1960'lı yıllardan itibaren daha çok karşımıza çıkıyor. 1960'lı yıllara kadar, işte 1900'lü yılların hemen başından itibaren mantıkta bir değişim gerçekleşiyor. Bu noktayı da altını çizmek istiyorum. Bildiğiniz gibi mantığın kurucusu olarak Aristoteles bilinir. Aristoteles de MÖ 5. 6. asırlarda yaşamış olan. Ünlü bir filozof, bilimci ve aynı zamanda mantıkçı. Gerçi Aristoteles'in mantık konusundaki çalışmaları ilk çalışmalar mı diye sorulup tartışılabilir. Çünkü aslına bakarsanız bazıları ilk mantık çalışmalarını sofistlere bağlarlar. Sofistler de bir felsefi ekoldür, bir okuldur. Felsefe ile ilgisi olan arkadaşlar bilirler. Ama sofist deyimi bugün kullandığımız bir deyim sofizm mesela oradan geliyor. Mugaylata, safsata gibi ya aralarında nüanslar olmakla beraber. Sofistler e, mantığı veya e, bir takım argümanları e, kendi isteklerine uygun bir şekilde o kadar çok suistimal ederek kullanmışlar ki Aristoteles demiş ki yani mantığın bir özelliği olması lazım. Yani herkese göre olmaması lazım. Sofistler hayatlarını akıl satarak yani karşındakini ikna etme yolunu öğreterek geçirmişler. Aristoteles de demiş ki yani bu böyle olmaz. Nasıl oluyor böyle yani hem mantıktan bahsediyorsun hem şu istediğini yapabiliyorsun. Ve demiş ki Aristoteles bunun bir şey, şeyin olması, kalıbının olması lazım. <gülüyor> Ve bizim kıyas olarak, sillojizm olarak bildiğimiz e, ilk defa çıkarım konusunda e, ortaya formel kalıplar çıkmış. Klasik mantık açısından baktığımızda e, mantığın üç tane temel konusu var. Bir tanesi <gülüyor> Terimler, ikincisi önermeler, üçüncüsü çıkar. Şimdi terim dediğimiz şey mantık açısından bakarsak tek başına anlam taşıyan birimlerdir. Yani masa gibi, kalem gibi bir şey işaret eden bir kavramsal tarafı olan kelimelere mantıkta terim deniliyor. Terimlerin incelenmesi şu bakımdan önemli: önermelerin yapı taşları. Çünkü bir önerme doğruluk değeri taşıyan bir yargı ifade eden birimdir, gramatik birimdir. Yani kalem beyazdır gibi, ben konuşuyorum gibi. Bunlar önermelerdir. Şimdi önermelerin incelenmesi terimlerin incelenmesine bağlıdır. Ama önermelerin incelenmesi aynı zamanda çıkarımların incelenmesinin de çıkış noktasını oluşturur. Çünkü çıkarımlar... <gülüyor> ...bir veya birden çok önermeden hareket edilerek elde edilen sonuçtur. Burada mantık açısından bir önemli noktaya işaret etmek lazım. Çok teşekkür ediyorum. Akıl yürütmelerin sıkıntılı olduğu noktada burada başlıyor. Aristoteles bunlara kıyas adını, sillojizm adını veriyor. Kıyasların, siloşizmin e, özelliği iki öncül bir sonuçtan elde edilmesi. Şimdi bir öncülden bir sonuç çıkarabiliyoruz, iki öncülden bir sonuç çıkarabiliyoruz, ikiden fazla öncülden sonuç çıkarabiliyoruz ve bir de birleşik öncüllerden bir sonuç çıkarabiliyoruz. Bunun e, nasıl olduğunu, kurallarını Aristoteles bize tanımlamış. Burada e, bir noktayı e, hatırlamakta fayda var. Aristoteles mantığa e, bugünkü kullandığımız kelimeyi, kavramı, yani lojik kavramımız kullanmıyor. Lojik de Yunanca bir kelime, logos kelimesinden türüyor. Çok anlamları var, bilim anlamı var mesela biyolojide olduğu gibi. E, ama düşünce, akıl manası da var. E, mantık kelimesinin e, kelime olarak tam karşılığı lojik kelimesi. Çünkü mantık kelimesinin kökünde iki tane temel Söz ve düşünce. E, lojik veya logos kelimesinin de çok geniş anlamı olmakla beraber içerisinde bu e, özellik var. Yani hem e, dil hem düşünce anlamı var. Şimdi Aristoteles ne yaptı? Düşünceyi dile indirgemiş oldu. Bu tabi mantığın son derece önemli bir özelliği. Fakat Aristoteles buna lojik demedi. Aristoteles mantığın kurucusu olma özelliğini taşıyan bir düşünür olarak buna organon dedi araç dedi, alet dedi yani mantık bu durumda bir alet olarak düşünüldü yani neyin aleti? Doğru düşüncenin aleti doğruya ulaşma aleti olarak düşünüldü. Şimdi biraz evvel söylediğim işaret ettiğim noktaya geri dönelim Mantık bir bilimse, bana göre düşünce, sana göre düşünce olmayacağına göre, herkese göre tek bir düşünce olacağına göre e, burada ilginç bir şeyle karşılaşıyoruz. Gerçekten bu böyle mi? Yani bana göre mantık, sana göre mantık olur mu, olmaz mı? Ne dersiniz? Olmaması lazım diye düşünün değil mi? Yani bilim olarak mantıktan söyelttiğimizde. Şimdi şöyle düşünelim. <gülüyor> Bütün insanlar ölümdür. Sokrates insanın, Sokrates ölümlüdür dediğimizde, bu iki öncüldür, değil mi? Bütün insanlar ölümlü. Sokrates insanın, Sokrates ölümlüdür. dedi. Sonuç elde Şimdi buradan başka bir sonuç çıkmaz. Buradan başka bir sonuç çıkaramayız. Bu bir dediktif çıkarımdır. Ve kıyasın e, burada e, üzerine çok eleştiri yapılmıştır. Denilmiştir ki bütün insanlar ölümdür dedikten sonra Aristoteles de Sokrates de sonuç kaydı. Sokrates ölümdür. İnsansız Sokrates ölümdür olacak. Şimdi burada ilginç bir nokta şu ee, işte milattan aya 5. asır, 19. asra kadar zaman zaman dönem dönem Aristoteles mantığına çok yoğun eleştiriler yöneltilmiş. Bu bir dediktif çıkarımda biliyorsunuz. Yani dedektif çıkarma bir bakıma yöneltilmiş. Çünkü yöneltilen eleştiriler içerisinde yeni bir şey söylemiyor ki denmiş. Şimdi yeni bir şey söylemiyor ama e, Aristoteles'in kurduğu mantık 20. asrın hemen hemen başlarına kadar değişmeden kalmış. E, gerçi Leibniz 18. asır mıydı Vedat, 17. asır mıydı Leibniz 18. asırda bir modern mantık kurulması açısından bir şey yapmış, çıkış yapmış ama böyle bir fikir ortaya atmış. Yani bakın Aristoteles'in fiziği Newton'da kesin darbeye maruz kalıyor. Şimdi Newton'da darbeye maruz kalıyor ama Aristoteles'in fiziğinin ve astronomi anlayışının darbe yiyebilmesi için birçok gözlem yapmak gerekiyordu. Dekim Kepler'in yapmış olduğu gözlemler, Galileo'nun yapmış olduğu gözlemler ve deneyler belli bir zamana ihtiyaç gösteriyordu. Biyoloji deseniz hemen hemen o da o dönemlerde değişiyor. Şimdi mantığın değişmesi için, modern mantık dediğimiz mantığın değişmesi için ne gerek, neye gerek var? Yani... Herkes, işte bütün insanlar ölümdür. Sokrates insanı, Sokrates ölümdür. Ya diyorlar ki bu bir dediktif çıkarım. Doğru, güzel de nasıl oluyor da bu dediktif çıkarımı biz e, yani hem beğenmiyoruz hem değiştiremiyoruz. İşte mantığın e, ilginç olan bence önemli özelliklerden bir tanesi de bu. Yani hem bizim kendi düşüncemizin bir ürünü başka hiçbir şeyin ürünü değil hiçbir gözlem yapmaya gerek yok. Hiçbir gözlem aracı kullanmaya gerek yok. Yani ne tereskopa ne mikroskopa lüzum var. Bir tek ihtiyacımız var. Kağıt ve kalem. O da her yerde bunu kullanabilirsiniz. Ama Aristoteles'in kurmuş olduğu bu bilim en son kurmuş olduğu diğer bilimlere göre en son değişen bilim oluyor. İşte 1900'lü yılların başında matematiksel mantık, cebirsel mantık, formal mantık gibi deyimler veya modern mantık gibi deyimler karşımıza çıkıyor. Şimdi modern mantık ve matematiksel mantık e, deyimi Aristoteles'in kurmuş olduğu e, formal sistemin e, dışında bir formal sistem değil. Yani Aristoteles ile modern mantık arasında bir kıyaslama yaparsak eğer e, Aristoteles'in formal sistemi romen rakamlarıyla işlem yapmaya benziyor bence. Ben öyle bir yapıyorum. Ama Arap rakamlarıyla yani 385 ile 25'i e, Roman rakamlarıyla çarp, çarpabilirsiniz ama zor olur. Ama 3, 2, 5 sonra 85 yazıp altı 10'luk tabağına göre çarparsanız yani temelli değişen bir şey yok. E, dolayısıyla modern mantık dinlenen şeyin Aristoteles mantığına göre bir takım üstün çok önemli özellikleri olmakla beraber radikal olarak değiştirdiği bir şey yok. Belki modern mantıkta çok önemli bir değişim var. O da e, Aristoteles mantığına göre, klasik mantığa göre eklemlerin işin içine girmiş olması. Çünkü Aristoteles mantığı büyük ölçüde önermelerin üzerine inşa edilmiştir. Ama e, modern mantık, matematiksel mantık, cebirsel mantık Önerme eklemlerine dikkate et. Çünkü önerme eklemleri de bize bir şey söyler. Yani Mesela bardak masanın üzerindedir dediğimde bir bilgi vermiş olurum. Saat masanın üzerindedir dediğim zaman yeni bir bilgi vermiş olurum. Bu bir önermedir. Biraz evvel söylediğim gibi terimlerden oluşan bir takım önermelerden oluşur. Ama ben dersem ki bardak ve saat masanın üzerindedir. Bu yeni bir bilgidir. Bu yeni bilgi ve eklemiyle sağlanmıştır bardak masanın üzerindeyse, saat masanın üzerindedir dediğimde bu da yeni bir bilgidir ilkine göre. İki tane aynı önermeyi A ve B önermeyi kullanmışlar ama ise eklemi yeni bir bilgi vermiştir. İşte bu yeni bilgi, eklemler vasıtasıyla sağlanan bilgi olarak karşımıza çıkıyor. Peki... Ben, şimdi, e, buyurun. Bölüm mesele yazdım. Öyle, hayır sonra sonra, sonra, diyor, hayır sorun sorun. Az önce hmm. aristomantı derge aldı dediniz ya, yani, hmm. Newton kepler vesaire. Aristofiziğin. Fiziğin. Fizik. Newton'la beraber. Hmm. Ee, ben sosyal bilimci olduğum için daha ziyaret ee, Kurt Levin diye bir sosyoloğum ee, Galilean e... Galileo Galilei şöyle bir Aristotle, Aristoteles Aristoteles e, ve e, Galilean de bir iki farklı yaklaşım var Hı? mesela ee ...sosyal bilimlerin güncel formatında şöyle bir şey var, gözlemi yaparsınız, alt ayırlayıp atarsınız. Dersiniz ki bunlar teorinin yani özüne etki etmez. Galilean yaklaşımda ise şöyle bir şey var, Eğer bir tane bile teorinizi yanlışlayan vakaya rastlarsanız, teoriye dönüp düzeltmek gerekiyor. Acaba aldığı darbe o manada mı diye Hayır. Şimdi şöyle, burada Aristoteles'ci mantık ve Galileo'cu mantık, Galilean logic, yani logic diye şey yaparsak, yani kelime kavramı olmasın diye. Şimdi buradaki mantık kavramı, konuşmamın başında sözünü ettiğim düşünce biçimiyle ilgili. Yani buradaki değişen mantık, Aristoteles'ci mantık değil. Çünkü... Galileo'da Aristoteles'in anlatmaya çalıştığı mantığını kullanıyor. Yani dediktif, sillojistik mantığı kullanıyor. Ama bakış açısı farklı. Diyeceksiniz ki nerede bakış açısı farklı? O konuda benim web sayfamda birçok yazı veya konuşma var ona bakarsanız. Orada soru farklı. Yani Galileo'nun ve Newton'un konuya yaklaşımı Aristoteles'ten ayıran en önemli taraf soruları farklı olması. Onunla ilgili başka zaman bir konuşma yaparız, çünkü ayrı bir konuşma konusu ama web sayfanı bulabilirsiniz. Dolayısıyla e, burada değişen mantık, Aristoteles mantık değil. Çünkü Aristoteles zamanında e, çıkarım ne idiyse, e, Galileo zamanında da çıkarım o idi. Gerçi Aristoteles üç tane kıyas kalıbından söyler. Daha sonra orta çağdaki mantıkçılar dört kıyas kalıbını dörde çıkarırlar ama sonuçta yani üçgen dört olmuştur. Yani ortadan kalkmamıştır. Şimdi yanlışına birlik dediğinizde Galileo bunu söylemiyor. Çünkü e, bu kavram yani falsification kavramı çok daha yeni bir kavram. Popper de ortaya çıkıyor. Bir yana çevresi düşünmelerinden. E, bildiğim kadarıyla Galileo böyle bir şey söylemiyor. Kaldı ki söylemesi de mümkün değil. Evet. Şimdi o, o, yani yanlışına birlik Popper'e ait bir kavramdır. Aristoteles zamanından beri gelen bilim anlayışı eğer yeni bir gözlemle, e, teoriyle bağlaşmayan bir gözlem karşımıza çıkarsa, o zaman teori e, tadilata uğratılır, improve edilir. ve Dolayısıyla varlığını gene sürdürür. Bunu da Kuhn bize göstermiştir. Yani e, devrim, bilimsel devrim e, belli bir zamana kadar yeni gözlemlerin teoriye e, şey yapılması e, yani yamanması o zaman ne yaparlar? Ad-hoc hipotez denilen hipotez ortaya atarlar. Yani mesela bir gözlem yaptınız. Bu gözlem e, basit bir örnekle bir gezegenin hareketini inceliyorsunuz. O hareket teoriyle uyuşmuyorsa teoriye bir yama yapılır. Ad-hoc bir hipotez sokularak teoriye yama yapılır. Yani tadilata uğratılır. Ama bu e, bunun ne Aristoteles'in mantıkla yani bilim ile alakası var ama Aristoteles'in mantıkla yok. O bakımdan e, yani burada dediğiniz kavramları dikkate alabilmek için e, kulu ve poperi e, devreye sokmak lazım. Şimdi e, tekrar e, Aristoteles'in bu e, şeyine gelelim. Ölerme eklemleri modern mantığın e, Aristoteles'in sisteme göre düşünce olarak yani olarak değil, ee, önemli bir değişikliği diye düşünebiliriz. Fakat bu bile Aristoteles'in mantığı e, şeyine e, ortadan kalkmasına veya genişletilmesine sebep olmuş bir şey değil bence. Nitekim bugün de e, o zamanlar modern mantık denilen şeyi bugün artık klasik mantık deniliyor. Yani kavramlarda o kadar hani modern mantık, Aristoteles mantığının dışında bir mantık gibi düşünülmesin diye söyledim mantıktaki asıl devrim 1960'lı yıllarda ortaya çıkıyor. Burada e, bir ufak noktayı belirtmek lazım. Biz mantık dediğimiz zaman hep formal mantığın tarihini e, dikkate alıyoruz. Halbuki Vedat bunu çok iyi inceledi. E, mantık aslına bakarsanız formal ve informal mantığın e, adeta savaşından kaynaklanan bir süreç bir anlaşılması lazım. Mantık, e, Aristoteles'in kıyas öğretisiyle başlamış. İşte mantık tarih içerisinde orta çağ önemli bir yer tutar. Porvoyel mantıkçıları önemli bir yer tutar. Sonra Larkniz işte o arada dikkate alınması gereken düşünür. Ama mantık iki anlamda kullanılır dedim ya. Bunlardan bir tanesi formal mantık, bilim olarak mantık. İkincisi informal mantık. Şimdi 1960'lı yıllara geldiğimizde bu informal mantık Formel mantık arasındaki savaşta bir bazen biraz informal mantık biraz daha kendine alan açıyor ama sonuçta informal mantık yenilgi ile karşılaşıyor. Çünkü formal mantık insan düşüncesinin ispatlanabilir yönünü teşkil ediyor. Yani o bakımdan bilim olarak mantıktan bahsettiğimizde onun... Sana göre bana göre olmayan tarafından bahsetmemiz lazım. Her neyse 1960'lı yıllara gelindiğinde informal mantık ve formal mantık arasında yine bir savaş söz konusu. Ama bu savaş çok bariz, çok görünen bir savaş değil. Her neyse sonuç bu ayrı bir konu olduğu için bunu bir gün belki bize Vedat anlatır. Ayrı bir konu olduğu için buna girmiyorum. Neticede formal mantık yine bir üstünlük, Kazanıyor. Şimdi nedir üstünlük kazanıyor? İşte dikkat ederseniz biraz evvel bir soru sordum. Dedim ki bir yargı mantık açısından bakıldığında sana göre bana göre olur mu? Nasıl matematikte olmazsa burada da olmaması lazım. Ancak burada e, formal mantığın gelişimi içerisinde 1960 yıllardan sonra kimilerinin sapkın mantık dediği, kimilerinin e, model mantık dediği ...bir takım değişimlerle karşılaşıyoruz. Eğer bu açıdan bakarsak... ...yani mantığın... ...formel tarihi açısından bakarsak... ...mantık eşittir... ...formel dil dememiz lazım. Dolayısıyla... ...ne kadar formal dilimiz varsa... ...o kadar mantığımız var demek lazım. Formel mantık açısından baktığımızda. Yani... ...nasıl sana göre bana göre... ...mantık olmuyor idiyse... ...ki bu doğru yani sana göre mantık... ...bana göre mantık olmaz ama... Sana göre dil, bana göre dil olabiliyor. Sana göre dil, bana göre dil dediğimiz zaman da bizim olgularla mantığın ilişkisi ister istemez yeniden sorgulanması gereken bir noktaya geliyor. Burada formal mantığı tabii sizler çok iyi biliyorsunuz. Yine de bazı ufak tefek konuşmama ilgi içerisinde olması bakımından tespitlerde bulunmak istiyorum. Şimdi mantık içerikte ilgilenmez. Yani mantık açısından baktığımız zaman tarih-i biri bilinen bir özellik bütün insanlar şarkı söyler, bütün balıklar dans eder, bütün filler e, şarkı söyler gibi bir kısmı olgusal olarak denetlenebilen bir kısmı şiirsel özellikteki yargıları ifade ediyor. Şimdi mantık açısından baktığımızda, bilim olarak mantık açısından baktığımızda bu önermeler arasında herhangi bir formal açıdan fark yok. Dolayısıyla ben bir mantıkçı olarak bana birisi derse ki bütün filler şarkı söyler, bütün denizler turudur, bütün insanlar akıllıdır, bütün karıncalar kuvvetlidir. Şimdi bunların empirik karşılıkları mantıkçı olarak beni ilgilendirmez. Bunları, bu önermelerin beni ilgilendiren bir tek tarafı Hepsi tümel bir olumludur. Yani ben bunu sembolleştirmek istersem hepsine klasik mantık açısından bakarsam S, A, P demem lazım. İçeriği ne olursa olsun. Modern mantık açısından bakarsam A, X, X demem lazım mesela. Dolayısıyla burada e, önermelerin içeriği yani işaret ettiği olgu devre dışı kalmış oluyor. Artık benim elimde tümel olumlu bir önerme varsa tümel olumlu önermeyi konu alan bir formal dil çerçevesinde Nasıl işlem yapabileceğimi beni ilgilendiren bir tek husus burası olacaktır. Şimdi bunu kaydediyor mu acaba? Evet ediyormuş. Şimdi burada <gülüyor> bir adım daha atalım. Eğer mantık bir dil ise işte belli bir zamana kadar tek dilimiz vardı. Dediktif çıkarımdı. E, dediklilik çıkarma, yataklık eden, kaynaklık eden, özne yüklenme arasındaki ilişkiyi anlatan aristoteliyen, e, aristotelesçi formal sistemdi. Modern mantık 1900'lü yılların başında ortaya çıkan modern mantık buna PQ değil P değil Q dedi ve araya eklemler koydu. Buraya kadar pek bir sorun yok. Fakat işte 1960'lı yıllardan sonra formal mantıklı büyük bir gelişme gerçekleşti. Bu gelişme farklı mantıkların kurulması olarak karşımıza çıkıyor. Ben bu farklı mantıkları farklı diller olarak düşünüyorum. Farklı dil dediğim zaman da ne kadar elimde farklı bir formal yapı varsa o kadar farklı bir mantıktan söyletmek mümkün. Mesela dışarıda hava güneşli önermesini ele alalım. Şimdi bu bir olguya karşılık gelir ve bu olgu hepimizin üzerinde empirik olarak anlaşabileceği bir olgudur. Bakarız güneş var mı? Var. Evet deriz. Evet. Ve dolayısıyla ben bunu mantık açısından baktığım zaman ya aristotelesçi bir anlayışla veya e, modern mantığın yani 1900'lü yıllarda ortaya çıkan mantığın dili açısından sembolleştirebilirim. Fakat işte iş e, bu 1960 yıllardan sonra biraz değişmeye başlıyor. Şöyle yeni diller kuruluyor. Yeni mantıklar inşa ediliyor. Bu nasıl oluyor? Konuşma yani bunu daha basit gerek anlatırsak. Şöyle diyebilirim. Mesela ee, dışarıda hava yağmurlu veya güneşli. Ne zaman? Bu soruyu sorduğumda sabah e, hava puslu olabilir. Mesela meteorolojiye göre akşam yağmurlu olacakmış. Biz burada akşama kadar otursak veya bir saat sonra yağmur yağabilir. Dolayısıyla hava dışarıda açıktır önermesi temporalite içerecek şekilde bir doğruluk değeri alıyor. Yani P önermesi doğrudur. T zamanında dememiz lazım. Şimdi dikkat ederseniz Elimde bir önerme yapay dil vardı. P önermesi vardı. Şimdi PT oldu. T'ye bağlı bir önerme. Buna da yetinmiyoruz. Şunu sorabilirim. Diyebilirim ki ee, dışarısı neresi? Değil mi? Çünkü benim gördüğüm bu taraf e, bu binanın e, kuzey-doğu tarafı diyelim. Ama güney-batı tarafında e, yağmur yağıyor olabilir veya bir kilometrekarelik değil, on kilometrekarelik bir alan alırsam, on kilometrekarelik belli bir yerde yağıyor, belli bir yerde yağmıyor olabilir. O zaman işin içerisine çok değerlik giriyor. Yani P önermesi doğru, eğer ben bir on kilometrekare alan alırsam, kuzeyde yağıyor, güneyde yağmadığını faz edersem, o zaman bir belirsizlik değerini de katmam gerekecek. Yani P önermesi doğru, yanlış ve belirsiz olacak. Bu zaman çok değerli mantıkta, bunu üç değerli değil, dört değerli de yapabilirim. Başka ne yapabilirim? Şöyle diyebilirim, dışarıda yağmur yağması mümkündür. O zaman modalite girecek, model mantık işin içine girecek. Gerçi modalite antik çağdan beri biliniyor ama biliniyor ama tabii yeniden tanımlandı. Bir başka daha, hepinizin yakından bildiği bir başka şey daha sorabilirim. Evet, şimdi dışarıda diyelim ki e, alanı sınırladım, zamanı da sınırladım. Dışarıda yağmur, hava açıktır önermesi, geçen sene bugüne göre daha açık olabilir. Veya geçen sene bugüne göre daha kapalı olabilir. O zaman hepinizin bildiği puslu mantık veya fazi mantık işin içine girecek. Şimdi bakın elimde ne kadar çok dil varsa o kadar dille bağlı olarak mantık işin içine girmiş oluyor. Yani burada kısaca söylemek gerekirse 1960'lı yıllardan sonra artık mantık yeni dillerin, formal mantıktan bahsediyorum, yeni dillerin ortaya çıkmasıyla karşımıza çıkan bir yeni safhaya girmiş oluyor. Bu sanıyorum hepinizin son derece yakından ilgilenmesi gereken bir özellik. Çünkü biz eğer bir yapay dil kuracaksak, bu yapay dilin bugün için özellikle yapay zekada şey yapacaksak, bu yapay zekada karşımıza çıkan dilin tek bir dil olmaması ve bu dilin konuşma diliyle bağıntı içerisinde olmasını dikkate almamız gerekir. Mesela masa kelimesini hatırlayacak olursanız mantığın temel alanların terimler, önermeler ve çıkarımlar olarak belirtmiştim. Masa kelimesi ni ben e, bir robota tanımlamaya kalksam benden daha iyi görecek ama masayı gayet net bir şekilde tanımlayacaktır, anlayacaktır ama masanın bir kenarı kırıksa onu masa olarak algılayacak mıdır? Veya ben bir taşı masa yaptıysam algılayacak mıdır? Şimdi burada dikkat ederseniz sorun e, kavramın tanımında yani bizim zekamız e, çocukluktan itibaren bu masanın yarısı kırılmış olsa da bunu gördüğüm zaman e, rengi alaca bulaca da olsa gördüğüm zaman bu masa derim bunu bir çıkarımla yaparım bu çıkarımın e, artık formal olmayan bir tarafı var informal bir tarafı olacak dolayısıyla günümüzde mantık e, bir şekilde dil kurma biraz evvel söylediğim gibi dili e, yeniden inşa etme yeni bir formel dil kurma biçimine dönüşmüş oluyor. Günümüzde <gülüyor> Mantık dediğimiz zaman belki e, bu özelliğin dikkate almamız gerekecek. Şimdi buraya kadar e, çok fazla da e, işi uzatmamak için e, mantığın formel tarafı üzerinde durdum. Bir 5-10 dakikada e, mantığın günlük yaşamdaki tarafı üzerine durmak istiyorum. E, mantık bu e, ilk işte devrim, yani 1900'lü yıllarda ortaya çıktıktan hemen sonra e, belli bir tartışmayı da beraberinde getirmiş. Özellikle Alman ekolünde psikoloji ve mantık, yani bir psikolojizm e, merakı başlamış. Mantığı psikolojiye indirgemeye çalışmışlar. E, çünkü düşünce tarzıyla mantığın e, informel açıdan baktığımızda, önemli bir bağıntısı var. Ve gerçekten de e, informel mantığın içerisinde e, düşüncenin kendisi çok önemli bir yer tutuyor. E, psikolojiye yakınlaştırıyor. Ama ben e, mantığı psikolojiye yakınlaştırmaktan ziyade psikolojiyi mantığa yakınlaştırmanın daha doğru olduğu düşüncesindeyim. E, başlangıçta ortaya çıkan niçin böyle e, düşünüyorum? Şimdi <gülüyor> Mantık, e, genellikle işte mantık okumak, mantıklı olmayı gerektirir mi gibi bir takım sorularla hep karşılaşırız. Halbuki mantık okumakla mantıklı olmak arasında ancak dolaylı bir bağ olabilir. Doğrudan bir bağ ol, e, ondan sonra, yani çünkü hiçbirimiz mantık formüllerine göre düşünmeyiz. Hani bu neye benziyor? Çok iyi geometri bilebilirsiniz ama e, bilardo'yu e, oynayamayabilirsiniz yani onu çünkü. Açıları bilmek demek e, topa vurduğun zaman topun nereye gideceğini silgisel olarak hesaplamayı ve el becerisine sahip olmayı gerektirmiyor. Mantık da biraz öyle. Çok iyi mantık bilebilirsiniz ama e, bu size e, günlük yaşamda mantığı çok iyi kullanacağınız anlamına gelmiyor. E, çok iyi mantık öğrenmek isteyenlere benim bir önerim var. Kapalı çarşıda şeylik yapmak, çıraklık yapmaktır. Çünkü en iyi mantıkçısı, yani kim yani en iyi mantıkçısı gelse adam 5 dakikada e, herhangi bir şeyi satıverir. Yani sizi ikna ediverir. Şimdi ama mantığın bir informal tarafı gerçekten var. Şimdi bunu nasıl e, anlamalıyız? Buna nasıl bakmalıyız? İşte mantık nedir sorusunu belki burada biraz daha e, deşmek e, gerekiyor. Yani şu ana kadar söylediklerimden herhangi bir e, şey atmıyorum. E, yani formal mantığı ...formel dil ile e, ilişkilendiriyorum. Bilim olarak mantığı... ...formel dil ile ilişkilendiriyorum. Ama mantığın kuşatımı... ...burayla sınırlı değil. E, niçin değil? Belki biraz... E, işte ...mantığın e, informel tarafına... ...belki biraz bakmakta bir fayda var. Mantığın... <gülüyor> ...informel tarafı... ...benim mantığım, senin mantığın... ...derken burada birazcık daha... dikkate almak lazım. öyle bir örnekten hareket edelim. Bir parkta oturuyorsunuz, yanınızdaki kişi kalktıktan sonra bir baktınız, aradan 5-10 dakika geçti, anahtarlığını unutmuş. Eğer anahtar alelade bir anahtarsa, anahtarlıksa, laletten bir anahtarlıksa, şöyle düşünüyorsunuz, dersiniz ki ya şu görünür bir yere koyayım, kapıyı gidip açtığı zaman, açmak istediği zaman anahtarın olmadığını görüp buraya gelip hatırlayıp bakar dersiniz. Bu tamamen mantıklı bir düşünce ve çıkarım belli bir çıkarıma e, inşa, çıkarım üzerine inşa edilmiştir. Ama farz edelim ki anahtar altından olsun veya anahtarlık altından olsun. O zaman kişi muhtemelen şöyle düşünebilir. Ya bunu ben almasam başka biri alacak. En iyisi ben alayım. Şimdi bu da mantıklı bir düşünce. Burada da bir çıkarım var, dedikleri bir çıkarım var. Öncüler var ve sonuç var. Dedikleri yani Tamamen hangi mantık dilini kullanırsanız kullanın tamamen mantıklı bir çıkarım yapmış olursunuz. Peki aradaki fark ne? İşte aradaki fark öncüllerin seçiminden kaynaklanıyor. Peki burada bir mantık var mı? İşte buradaki mantık aslına bakarsanız birazcık e, benim mantığıma senin mantığına göre işin içine giriyor. İşte burada e, psikolojiyi e, mantığa yakınlaştırmak. Yani mantığı psikolojiye yamamak yerine psikolojiyi mantığa yakınlaştırmak lazım gelir diye düşünün Peki nasıl bunu bir şey yapıyoruz şimdi insan davranışlarının e, temelinde e, üç tane temel yargı var Bunlar etik değerlerimiz estetik değerlerimiz ve mantık bizim e, biz aslında fizik dünyada değil metafizik bir dünyada yaşıyoruz yani bizim için hiçbir nesne yoktur ki e, o nesneye ben bir değer atfetmemiş olayım bu değerde metafizik bir yapı taşır. Yani bu saat benim için pahalıdır, değerlidir ama sizin için hiç değerli olmayabilir. Bu benim için maddi bir değeri olmayabilir ama hediyedir mesela. Veya çok beğendiğim için buna aşırı bir değer katmış olabilirim. Veya düşünün yani hangi kararınızı siz e, belli bir değer üzerine kurmadan veriyorsunuz. Evlenmeden iş seçmeye kadar. Ya pratik değerleriniz vardır ya estetik değerleriniz vardır ya etik değerleriniz vardır. Etik veya moral değerler bunu ayırmak lazım. Yani bu durumda insan e, yaşamını e, mutlaka ve mutlaka üç temel üzerine kuruyor. Bir tanesi etik, bir tanesi estetik, bir tanesi mantık. Bunların arasındaki de şöyle bir ilişki var. Mesela e, bir yer tekneniz var veya arabanız var. Otururken bir yere gitmek istiyorsunuz. Şimdi bir yere gitme isteği o arabanın hareket etmesi için bir sebeptir. Yani bir arzunuzun, isteğinizin olması lazım. İkincisi e, gitmek istediğiniz yerin olması lazım. Üçüncüsü sizi oraya götürecek bir dümenin olması lazım veya bir direksiyon olması lazım. Bir tanesi tutkulardır, bir tanesi değerlerdir, öteki de mantıktır. Yani sizin eylem, insanın eylemlerinde bu üç temel kavramı birlikte düşünmek lazım. Dikkat ederseniz anahtar örneğinde olduğu gibi veya e, gemi veya araba örneğinde olduğu gibi ben bir şeyi yapmak istiyorum bu yapmak istediğimi temelini teşkil eden şeylerden bir tanesi estetik değerlerdir. Yani e, ikincisi bir şekilde gitmek istiyorum. Bu da etik değerlerdir. Ama bunları yönlendiren mantıktır. Yani dümenidir. Çünkü A noktasından B noktasına hangi sebeple dolayı gitmek isterseniz isteyin mutlaka dümeni tutmak zorundasınız. Yani sizi dümen oraya götürür. Dolayısıyla A noktasından B noktasına giderken sizin mantıklı bir davranışta bulunmanız zaten söz konusu değil. Mantıksız bir davranışla bulunabilirsiniz. Yani diyebilirsiniz bir ya otur işin var, senin işte yarın ödevin var, sınavın var. dersin ki canım istiyor. Bakın hiç mantıklı bir taraf yok burada. Veya durup dururken kedi besliyorsunuz, çiçek besliyorsunuz, hiç mantıklı bir taraf yok. Çünkü burada istekler var, tutkular var, arzular var. Arzular ve tutkuların temel yatan iki tane temel değer var. Etik değerler Estetik değerler. Etik de e, moral ve e, etik diye e, ikiye ayrılmak lazım. Tekrar bulgulamak için söyledim. Dolayısıyla şimdi bizim burada günlük yaşamda mantığımız, seçtiğimiz e, yolun bir, bir bakıma e, sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesini sağlayan bir araç. Psikolojinin konusu insan davranışlarını incelemektir. İnsan davranışlarını sizin arka planınızda yatan bir takım değerler açısından incelemeye çalışırım. Ama mantık açısından baktığımızda ben psikolojiyi şeye yanaştırmak gerektiğini, mantığa yanaştı, bu açıdan yanaştı, yani mantık açısından bakmak gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla burada bana göre mantık, sana göre mantık derken bunu da yabana asmamak lazım. Çünkü mesela iki kişi oturuyor, konuşuyorlar, ya ben benim mantığıma göre e, şimdi e, Boğaz'a çay içmeye gitmek çok yanlış olur, çünkü çok trafik var, mantıksız diyebilirsiniz. Aslında mantıksız olan burada ne? Mantıksız olan burada e, değerler kısmına ait olan bir şey. Yani mantığın kendisi, formal olarak mantığın kendisi burada söz konusu değil. Şimdi burada yapay zeka işin içine girseydi, nasıl hareket ederdi? Ee, belki bunu da şöyle bir fukrayla e, bitirmek iyi olacak. Hani çok gelişmiş bir bilgisayar teşhis ve tedavi ediyor. Oturuyorsunuz, başınıza şeyler bağlanıyor. Bir takım katotlar, anahtar falan, e, uçlar. Veriler e, veriliyor. Adam giriyor, falanca ilacı al diyor. Ondan sonra aradan bir on gün geçiyor, geçmiyor. Bir daha gidiyor. Bu sefer makine başka bir ilaç veriyor, bir daha geçmiyor. Üçün yine geçmiyor. Dördüncü seferde çözüm şu, kafasını kesin. Şimdi mantıklı mantıklı garı geçiyor. Ama bu insana ne derece uyar, bu tartışılabilir. Yani informal mantık nereye kadar informalliğini e, kuruyabilir? Formal mantığı tek başına kurarsanız, burada bilgisayarın yaptığı gibi kafasını kesmek lazım, adamın kafasını kesmek lazım. Artık bu sizin konumuza gireceği için, ee, ben bu noktada fazla bir şey söylemek de istemiyorum. Bir konuşma süresini bitirmiş olduk. Ee, sorularınız varsa memnuniyetle. Kafasını kestik adamı. Yapay zekacılara bıraktıysak başı ağlayan birisinin kafasını <gülüyor> kestiyoruz. <gülüyor> İyi ki ben o kısımda yok. Aslında görev hocam üçüncü madde kesinlikle insana zarar verme diye <gülüyor> kural koymuş. Yani zarar vermiyorsun ki semptomu oradan kaldırıyorsun. Yani yani kafasına vuruyor desene. ama. Zihinsel zarar verme diye geçiyor. Yani ee, bence bunu zarar olarak görmüyoruz. Kurduğumuzda gelişti, en azından o benim kurduğum da gelişti. Yaptaki o. Kurallara itiraz etmek ve kuralları kurallara denmek ile yani, başlıyor. Yeni, yeni çalışmalar bunu, yani evet. bir e, robotun kendi zekası veya deep learning dediğimiz kavramlar evet. öğrenebilir olmasına. <gülüyor> Ameliyat ne yapacağız? Zarar vermiyor. <gülüyor> yani zaten aslında en büyük yani şeyleri hani kurguları sonuçta o ülkelerin denilmesine yönelik şeylerin anlatılması yani. Mantık da çok benzer yani mantığın sonuçta ortaya koyduğu şeyler aslında dediklif akıl yürütmenin en önemli özelliği, zorunluluk. Yani bu zorunluluğu ne sağlıyor aslında? Özdeşlik, çelişmezlik, üçüncü haline onlaksızlığı ilkelerim. Bizim şu anda yaptığımız tüm çalışmalar aslında bunları denmek üstüne yani. tek Mantıkta tek geçerli bir akıl yürütme, dediklif akıl yürütme değildir. Başka akıl yürütmeler de var diyoruz. Yani da işte üçüncü haline onlaksızlığı, ondan sonra çelişmezlik, bunlar geçersizdir diyoruz. Ondan sonra mesela içeriği ortadan attık, mesela diyoruz ki o biraz içeriği dairelerin zamanı koyalım, işte modeliteyi koyalım, birazcık daha içeriği için, için alalım. Dolayısıyla aslında hep işimiz bunları dermek yani. Yani dolayısıyla bu kurallar böyle çok delilmez değil. Aslında yapay zekanın da ilerlemesi, ilerlemesi, ilerlemesi, ilerlemesi, ilerlemesi, ilerlemesi yani. Dolayısıyla nereden ne kadar delileceğiz? Günümüzde yaptığımız şey de bu. Yani bunları ıı, aşmaya çalışmak. Zaten Tabii bu kafasını kesmek ekster bir örnek ama güzel bir örnek. Yani olayı çok güzel anlatıyor. Mesela... Çözüm ya. Evet. <gülüyor> E, çözüm, e, şimdi morfin zararlıdır. Birisinin birisine morfin vermesi kötü bir hadisedir. Ama hasta, doktor hastasına morfin verir. Şimdi yasak delinmiş oldu. Yani doktor hastasına ne zaman, ne kadar, ben şimdi doktora gitsen başım ağrıya morfin ver desem, morfin mi diyecek. Şimdi, yani tabii süreç çok net değil. Her zaman net olmuyor. Yani tabii başka yapacak, şey, uğraşacağız böyle. <gülüyor> yani. Umarım mantık nedir sorusuna e, bir cevap verebildim. Veya kafanızda bu soruya ilişkin bir takım şeyler uyandırabildim. Zaten yapay zeka derslerinde ilk başındaki konularda önermeler mantığı konusu geçer. Auslachinlogik, Almanca'dan. Ondan sonra onun üzerine kurgulanır her şey. Evet. İşte ben onu yani önermelerin... Önermelerin... Ve belli bir dönemde ortaya çıktı yani. ama şu anki yani yapay zeka sistemlerinin onu daha üstünde olduğu üzerine kurulanır ama yani yapay zeka konuları da hep o ilk Aristo mantığıyla başlar daha sonra bugünkü kurallar dizgeler zaten çalışmalar devam ediyor yani Tabii. evet işte burada benim vurgulamak istediğim şey mantık. Yani öyle bir alan ki değiştirmesi için hiç başka dışarıdan bir şeye ihtiyaç yokken değişmiyor. Yani en son Aristoteles'in sisteminde en son değişen şey olmuş, mantık olmuş. Bana çok ilginç gelen bir noktadır daima. Bugünkü konuşmanızdan ben bir kez daha eklemlerin ne kadar önemli olduğunu Evet eklemler. anladım. Connective Logic Connection Bilginin oluşmasında özellikle yeni bilginin evet. alışmasında Benim o konuda çalışmalarım var Ben eklemlerin Şimdi iki üzeri 4 tane eklemimiz var Potansiyel olarak ve bunun konuşma dilinde Ancak 4-5 tanesini kullanıyoruz Daha fazlasını kullanmıyoruz Kullanamıyoruz yani dilimiz buna yetmiyor Gerek yok zaten e, fakat eklemler şimdi önermelerin nasıl kurulduğu e, gerek felsefi olarak gerek epistemolojik olarak bir tartışma konusu yani onun zeminiyle e, zemininin üzerine ontolojik zeminle konusu çok fazla bir tartışılan bir konu fakat eklemlerin e, nereden kaynaklandığı konusunda çok fazla bir tartışma yok ben eklemlerin e, oluşmasında zaman kavramının temel olması gerektiği düşüncesindeyim. diyeyim. Ee, biz de bütün eklemleri, yani konuşma dilindeki işte e, 36 tane ne yapıyor? E, bütün eklemleri e, iki eklemden türetilebileceğini formel olarak değil, yani formel olarak zaten hepsini hepsinden türetebiliyorsunuz da o bağdaşmazlık eklemi biliyorsunuz Lucas için ortaya koyduğu, Hepsini, yani en önemlisi değil'i de ifade ediyor. Yani çünkü PVAQU, PİSQU cinsinden yazabilirsiniz veya PVAQU cinsinden yazabilirsiniz ama önemli olan özellikle netense değil P'yi eklem cinsinden yazabilmek bağlaşmazlık eklemi bunu bize veriyor P bağlaşmaz P şeklinde yazıyorsunuz. Dolayısıyla e, eklemleri formel olarak birbirine dönüştürebiliyorsunuz ama epistemolojik olarak veya isterseniz ontolojik olarak diyelim e, ise ve ve ekleminin temeli almak gerektiği değil, mi? Bu da bizim zaman e, e, kavrayışımızın bir sonucu. Çünkü biz e, olguları ya birlikte, ya birbirini takip edecek şekilde e, organize ediyoruz. Bu da ve eklemi ise eklemine tekabül ediyor. İse ekleminin de, biliyorsunuz materyala ve formal interaction olmak üzere iki tar tarz var. Bunlardan bir tanesini kullanıyoruz daha çok mantıkla da öyle tanımlanıyor. Ee, bu ne işe yarar? Yani eklemlerin e, epistemolojik olarak temellendirilmesi ne işe yarar? Valla çok işe yarayabilir tabii. Ee, ama şeyler yani yapay zekacılar için bu tarafına bakmıyorlar. Bildiğim kadarıyla. Yani epistemolojik temelli aramıyorlar veya ontolojik temelli aramıyorlar eklemleri. Ve bence e, modern mantığı, yani 1900'lü yıllarda ortaya çıkan e, mantığı e, üstün kılan en önemli taraf, eklemleri çok işlek bir şekilde devreye sokmuş olması. Eklemler de tabi e, e, devrelere karşılık geliyor. Böylece e, çığır açıcı bir şekilde iş olabiliyor. Hocam, benim bir sorum olacak. Lütfen. Şimdi, e, bahsettik 1900'lerin başındaki bu önerme işlemleriyle oluşturulan mantık var 1960'lardan sonrası. Bizim bu yapay zekada genelde karar vermek konusunda Batı toplumlarının daha çok bu modern matematiksel mantıktan yola çıkarak e, düğünçü, yani duyguları arka plana atıp diye çalışıyorduk mesela falan. Şimdi bu anlattığınızda ben sanki Doğu toplumları bu 1960'lardan sonraki formal mantığı daha çok almış da işin içine pozisini katmış gibi düşündü. O Lütfi işte daha çok Azerbaycan tarafından gerçekten böyle bir şey var mı yani onlar bu tip çalışmalar daha çok doğu taraflarında mı oldu? Daha batıdakiler bu modern matematiksel mantıkta kaldı. Şimdi Sanki. Ali Asker Lütfi Zade'nin yapmış olduğu çalışmaları e, Doğu toplumuna aitmiş gibi düşünmenin e, biraz üzerinde durmak gerektiğini sanıyorum. E, e, askerzadenin annesi mi babası Rus annesi Azeri yani ikisi de Azeri değil zaten. Tahran'da galiba e, üniversite eğitimini almış ama bu o kadar yani, onunla, yani o, onun kişisel ailevi girişimiyle bu yapmış olduğu çalışma ne derece bağdaştırılabilir. Bir etkisi olabilir ama çok fazla etkisi olduğunu zannetmiyorum. Şimdi Doğu toplumlarının rasyonelliğine gelince ben bunu e, aydınlanmaya ve Newton sistemine bağlamak gerektiği düşüncesindeyim. Yani Doğu toplumları e, bence bu yani e, nesnel olmayan yani öznel bakmayı e, nicel değil nitel bakmayı ee, bence bilimsel gelişime bağlı olarak ve toplumun kendi yapısından gelen bir özellik olarak düşünüyorum. Yani orta çağda da e, orta çağ insanları da son derece bence e, doğu toplumu gibiydi. Ama Newton'la beraber ortaya çıkan gelişme e, onları nesnellik konusunda e, bir ayıcılık noktaya götürdü. Yani şimdi şöyle düşünebiliriz. Doğu Batı toplumlarında duygusallık yok. Belirli alanlarda yok. Yani belirli alanlarda yok. Yoksa onların e, duygusal olmadığını, e, onların e, Doğu toplumundaki insanlardan farklı duygulara sahip olmadığını söyleyemeyiz. Ama belirli tip davranışlarda, toplumsal davranışlarda daha rasyonel davranıyorlar. Yani Şimdi bunun en önemli, hep derler ki ya işte Batı toplumları çok rasyoneldir ve bugünün savaşlarının sebebi de onların çok nesnel olmalarıdır. İyi ama yani trafikte de, de böyle. O zaman yani trafikte rasyonellik bizde hiç yok değil mi? Herkes kendi kurala uymamak var. E şimdi bunu da işin içine katmak lazım. Yani Doğu ile Batı'yı kıyaslarken sanki rasyonelik hep kötüymüş gibi düşünemek lazım. Yani şehirlere bakın. Ee, son derece ee, yani rasyonelikten uzak. Aslında bir rasyonelliği de üç ayırmak lazım. Rasyonel, arasyonel, irrasyonel. Ee, şimdi rasyonel olana karşıt olan, onunla çelişik olan e, irrasyonel var. Bir de arasyonel var. Rasyonel dışı. Yani mesela e, sevmek duygudur. Bu arasyoneldir. Yani bunun rasyonel ile alakası yok. Ama e, kendi herhangi bir yani ben, benim çıkıp en üst katta e, kapıdan çıkmak yerine en kısa yol camdan atlamam irrasyoneldir. Yani Şimdi biz arasyonel miyiz? Doğu toplumu olarak irrasyonel miyiz? Buna da karar vermek lazım. Ee, yani Dolayısıyla rasyonellik insan hayatının bir parçası ise arasyonellik ve irrasyonellik de bir parçası. Ama toplumsal yaşamda nerede hangisi başlıyor? Bu e, batı toplumlarında çok daha iyi tanımlanmış durumda. Halbuki doğu toplumlarında bu bir, bir, birbirine girmiş durumda gibi geliyor. Yani öyle olsaydı, hani e, rasyonel düşünce veya nesnel düşünce iyi olsaydı şehirler bu halde olmazdı, trafik bu halde olmazdı, yaşam bu halde olmazdı, e, insanlar birbirinin kafasını kesmezdi falan filan yani. Onun için o kavramları biraz daha ezber dışında ele almak gerektiğini düşünüyorum. Ne dersiniz? Şimdi bir şeyi öğrenirken ya da öğretirken, örneğin fizik ve matematik konuları biraz zor gelir çocuklara. İşte formül vardır, bağlantı vardır falan. Bunu hani e, öğretmeyi deniyoruz, deniyoruz, çocuk öğrenmiyor. Sonra biz kızıp işte ya mantığını kullansana diyoruz. Evet. Orada e, hangi mantık? Yani çocuk o formülü zaten bilmiyor. Sıfırdan öğrenecek, yeni öğrenecek. Ee, hangi mantığı kastediyoruz? Belki ikisini beraber. Hem formel hem informal. Yani evet. orada <gülüyor> mantığını kullanmak, bunu öğrenmek zorundasın. Öğrenmezsen sınıfı geçemezsin. Yani burada bir informel, bir, duygusal bir şey var. Ama bir de mantığını kullanma derken ya bak işte havuz, iki tane şey var, musluk var, bir tane şey var. Burada mantığını kullan derken de nesnel bir şey. Yani nicel bir şeyi kastediyoruz bence. Yani ikisi beraber. Yerine göre birisi. Yerine göre birisi daha ağırlık olabilir. İkisi beraber bence. Ne dersiniz? Evet. evet.